Allah gecenizi mübarek kılsın, evinizi bereketli kılsın, vücudunuza sıhhat, ömrünüze bereket, akıbetinizi cennet eylesin. Allah Azze ve Celle işlemiş olduğumuz küçük büyük günahlarımızı affetsin. Allah bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin. Allah bizleri güçlü kılsın. Allah ölenlerimizi bağışlasın, her Müslümanın işini kolaylaştırsın. Allah iman üzerine ölen kardeşlerimizi kabir azabından korusun, hastalarımıza acil şifa versin. Sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde Allah bizlere ihlası nasip etsin. Allah bize hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Allah batılı, batıl olarak göstersin ve ondan kaçınmayı nasip etsin. Allah İslam'ı, Müslümanları her yerde güçlü kılsın, izzet versin, şeref versin. Şirki, müşrikleri, kafirleri, münafıkları her yerde küçük düşürsün, oyunlarını bozsun. Allah Tüm Müslümanlara afiyet versin, zalimleri, kafirleri, münafıkları alçalsın, masumlara ve günahsızlara izzet ve şeref versin, derecelerini yükseltsin. Amin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, akide dersine tekrar devam ediyoruz. Akide kelimesi sıkı sıkıya tutma, sağlam yapışma, bırakmamak üzere, Tutma gibi manalara gelir dedik. Umumun istihhanda ise akidenin manası itikat edilen şeyin hak mı, batıl mı olduğuna bakmaksızın itikat edenin nazarında şüpheye mal vermeyen kesin iman ve kati hükümlerdir dedik. Aynen dün gece bir gece dediler ve herkes kutladı. Hak mı? batıl mı sahih mi bidat mı hiç kimse bakmadı. İslam akidesi ise kaynağını Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sahih sünnetinden alıp üzerine hiçbir söz bina etmemektir. Bugün Ehli Sünnet Akidesi dersimizin 13. zannedersem bugünkü konumuz Tevhidi bozan meseleler, önemli bir mesele, yanlış anlaşıldığında sıkıntılı bir mesele. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Tevhidi bozanlar meselesinde de üç fasıl var. Birinci fasılı büyük şirk, ikincisi büyük küfür, üçüncüsü ise büyük itikadı nifak olarak. Büyük şirkte de iki konumuz var. Birincisi tarifi ve hükmü. İkincisi ise ıstılahtaki manası. Şirkin tarifine başlamadan önce tevhidi bozan şeylerle onu eksilten şeyler arasındaki farkı bir izah edelim kardeşlerim. Bir kulda bulunduğu zaman Allah'ın dininden tamamen çıkaran, bunlar sebebiyle kafir veya İslam dininden mürtet olunan şeyler vardır. Bunlar çok olup büyük şirk, büyük küfür veya büyük itikadı nifak adı altında toplanmıştır. Tevhidi eksilten bazı şeyler vardır. Tevhidin Kemalini yok eden fakat tamamen bozmayan şeylerdir. Müslüman kulda bunlar bulunursa tevhidi lekeler, imanını eksiltir ama İslam dininden çıkarmaz. Bunlar büyük şirk, büyük küfür ya da büyük nifak derecesine ulaşmayan isyanlardır. Bunların başında büyük şirkin vesileleri küçük şirk, küçük küfür küçük nifak ve bidatlar gelir büyük şirkin tarifine girecek olursak lugatta tekliğin zıttı olarak bir şeye yakınlık iki şey arasında olur ikisinden birinde tek olmaz Allah'a şirk koşma denildiği zaman başkasını ona denk tutup ona ortak kılma demektir. Kim mahluklardan birini ya da bir şeyi Allah'a denk tutarsa onu Allah'a ortak koşmuş olur. Istilahta ise yaratılan biz kulların rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'ye bir denk benzer edinerek onunla aynı seviyeye getirmesidir. mü açıktır. Allah Azze ve Celle her şeyle gel ama şirkle gelmedir. Muhakkak ki şirk Allah'a isyan edilen en büyük günahtır. Büyük günahların ve zulmün en büyüğüdür. Çünkü şirk, ibadeti Allah Azze ve Celle'ye halis kılmaktan sapıp başkasına da yönlendirme veya Allah Azze ve Celle'ye özel sıfatlardan biriyle mahlukatından birinin vasıflanmasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür diyor Lokman sonrasında. Bu yüzden dinimizde şirkten dolayı büyük cezalar düzenlenmiştir. Bunların en önemlileri şirk sahibi bundan tevbe etmeden ölürse Allah azze ve celle onu bağışlamayacağını söylüyor. Ayeti kerime de Allah kendisine şirk koşulmayı asla affetmez. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar diyor Nisa 48'de ve 116'da. Allah Resulü Ali ve selam zulüm 3tür bir Allah affetmez iki karışmaz 3 meşiyetine kalmıştır diyor affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona likler yani eşler koşmaltır diyor karışmadığına gelince Bu da kul hakkıdır diyor boynuzsuz koç boynuzlu koştan muhakkak hakkını alacak Altının dinarın birbirine fayda vermediği gün gelmeden önce her diyor. Ve müflis hadisini anlatıyor. Üçüncüsü de kulun kendi nefsine yaptığı zulümler, günahlar vardır ki Allah Azze ve Celle bunu dilerse affeder, dilerse azap eder. Şirk sahibi İslam dininden çıkar. Kanı ve malı helal olur. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutun, onları hapsedin diyor Tövbe 5'te. Yine muhakkak ki Allah Azze ve Celle müşrikin hiçbir amelini kabul etmez, geçmiş amelleri de toz, duman olur. Bu konuda da Allah subhanahu ve teala kitabında iyi de olsa işledikleri her ameli alırız da hepsini toz duman ederiz diyor Furkan 23'te. Yine eğer Allah'a şey koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor Zümer 65'te. Yine şirk gündeme geldiğinde Müslüman kadının bir müşrikle evlenmesi haram olduğu gibi bir Müslüman erkeğinde müşrik bir kadınla evlenmesi haramdır. Ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyanlar olan kadınlar bundan müstesnadır. Nitekim Allah Azze ve Celle şart koşarak iffetli, zinaya sapmamış dost edinmemiş oldukları halde mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde müminlerden hür kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan hür kadınlarla da size helal kılınmıştır diyor Maide 5'te yine ayeti kerimede ey müminler iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye hoşunuza gitmese bile müşrik bir kadından hayırlıdır. Mümin kadınları iman etmedikçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Mümin bir köle hoşunuza gitmese bile hür bir müşrikten hayırlıdır diyor Bakara 221'de. Yine bu maddelerden bir tanesi Müşrik olarak öldüğü belli olan birisinin cenazesi yıkanmaz, kefenlenmez, üzerine namaz kılınmaz, Müslümanların kabrine gömülmez. Ancak çirkin kokusundan eziyet görmemeleri için insanlardan uzak bir yerde çukur kazılarak oraya defnedilir. Ali radıyallahu geliyor. Ey Allah'ın Resulü! Babam vefat etti. Ne yapayım? Amcası bu Talip. Git bir çuvala koy. Derin bir çukur kas göm gel diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah hepimize merhamet etsin. Ayeti kerimede çünkü müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifar etme yakışık kalmaz ayeti indiği için bu böyledir. Yine müşrik olarak öldüğü belli olan insanların cennete girmesi haramdır. O cehennemde ebedi kalıcıdır. Allah Azze ve Celle'den selamet ve afiyet dileriz. Allah sonumuzu hayır kılsın. Allah Azze ve Celle bu konuda da zira her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar, varacağı yer ateş olur, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur, diyor Mayde 72'de. Evet, Allah hepimize merhamet etsin, ne kadar Allah'a hamd etsek azdır kardeşlerim belki bu istediğimiz dersleri hafife alabilirsiniz. Ama şu öğrenilen dersler emin olun sizi şirk batağından, şirke düşmekten koruyan derslerdir. Akide dersleri gerçekten çok çok önemli meselelerdir. Bu meseleleri öğrenme insanın birçok meselede ayağının kaymasına mani olur. Büyük şekin başlıca üç kısmı vardır kardeşlerim. Birinci kısmı rububiyetteşek. Allah subhanahu ve teala ile birlikte başkası için yönetim, idare, yaratma, rızık verme gibi hususlarda pay vermektir ki bugün maalesef toplumumuzda bunun hepsini çok net, rahat, gayet basit bir şekilde basitmiş gibi Gayet doğal bir olaymış gibi çok rahatlıkla her zaman müşahede edebiliyoruz. Mesela bu kısımdaki şirkin şekilleri bazıları Allah üçün üçüncüsüdür diyen Hristiyanların ve hayırlı hadiseleri Nura ki bu onlara göre öğlen ilahtır. Kötü kötü hadiseleri ise zulmede isna ederek söyleyen mecusilerin şirkidir bugün her ne kadar Allah üçün, üçüncüsüdür diyen Hristiyanlar bunlar kitap ehli hadis saptı diyelim içimizde öyle sapkın insanlar var ki sürekli Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü Allah Azze ve Celle'nin konuştuğunu onun kendisine hilkat giydirdiğini onu kutup ilan ettiğini Allah'ına danışmadan hiçbir rızık vermediğini falan falan inanan, yaşayan, dua ederken ölülerden, türbelerden, kabirlerden yardım, medet isteyen az sayıda mı insan var kardeşlerim? Allah Resulü An İstinaatü Vesselam'ın dediği gibi geçmiş ümmetlere karışık karışına, arşının arşını tıpa tıpa diyor. Maalesef bugün din diye ona inanan insanlar şu anlatılanlarıysa din dışı sapıklık ve aşırılık olarak niteliyorlar. Yine rububiyetteki şiklerden bir tanesi de kardeşlerim insanın kendi fiillerini yarattığını iddia eden kaderiyenin şeklidir. Yine aşırı giden birçok sofinin, rafizinin ve öldükten sonra ruhların tasarrufta bulunduğuna ihtiyaçları karşılayıp sıkıntıları giderdiğine itikad eden kabircilerin veya şeyhlerinin kainatta tasarrufta bulunduğuna itikad eden yahut yokluklarında dahi onlardan yardım isteyenlerin şirkidir. Allah hepimizin hidayetini artırsın, doğruyu göstersin kardeşlerim. Allah Hakkıyla gelen vahi öğrenip hayatına geçirenlerden eylesin. Nasıl düşüyor bu insanlar buna? Çok basit. Bir şeyhin karşısında ölü gibi ol, ceset gibi ol, her gün ölüm rabıtası yap. Ayetleri getirdiğinde ne diyorlar? Sen bundan anlamazsın. Zahiren böyle ama bunun batını kim bilir ne kadar manası vardır diyor. Allahü Ebşelâhüm ve Evet kardeşlerim, Ali vesselam ve selam asabını dolayısıyla bizi inen vahiyle ile etti. Bizler vahye tabi olan insanlarız. Maalesef vahiden uzaklaştıran bu düşünceler, bu sistemler kula kulluğu öğretmiştir. Maalesef tasavvuf, rafiziler. Allah inancını bozmuş, peygamber inancını bozmuş, melek inancını bozmuş, kitap inancını bozmuş, ahiret inancını bozmuş, değişik görüş ve fikirleri din itikat diye insanlara öğretmişler. Yine şirklerden birisi yıldızlarla yağmur isteme ve bununla yağmurun kaynağının yıldızlar olduğuna itikat edip, Onların Allah'ın dilemesinin dışında yağmur indirdiğine inanma. Bundan da büyüğü yıldızların kainatta yaratma, rızık, diriltme, öldürme, şifa, hastalık, kar, zarar gibi etkilere sahip olduğuna inanmak ki bütün bunlar büyük şirktir. Allah azze ve celle kitabında size verilen rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Vakha suresinin 82. Ayet. Evet. Sizi yağmurla rızıklandıran Allah'a şükrünüzü yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? ifadesine dikkat edin kardeşlerim. Bunu Allah'tan başkasına nispet etmektir. Bugün toplum burçlarla, burçlarda yazan, orada söylenen güya kayıptan haber veren insanlarla doldu. Ve onlara değer veren insanlarla haşır neşir oluyorlar. Gazetelere bakan ilk, onlara bakmaya başlıyor. Halbuki kaderi yaratan Allah'tır. Hayr-i yaratan Allah'tır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimde şu dört şey cahiliye adetinden olup terk edilmemiştir diyor. Soyla sopla övünmek neseplere hakaret etmek, yıldızlardan yağmur istemek ve musibetlerde yaka paça yırtıp feryat etmek diyor. Evet. Bu maalesef geçmişte de vardı, dün de vardı, günümüzde de var. Maalesef bunlar terk edilmedi. Isim ve sıfatlarda şirke bakacak olursak kardeşlerim, Allah ve Teala için isim ve sıfatlarında bir benzer kılma veya mahlukların sıfatlarından biriyle Allah'ı vasfetmektir. Allah Azze ve Celle'den başkasını o sıfatla muttasıf olduğuna itikad ederek, Allah Azze ve Celle'ye has olduğuna dalalet eden isimlerden biriyle isimlendiren veya Allah Azze ve Celle'ye has sıfatlardan biriyle sınıflandıran kimse, isim ve sıfatlarda şirk koşan bir müşrik olmuştur aynı şekilde Allah Azze ve Celle'yi mahlukların sıfatlarından biriyle vasıflayan kimse de sıfatlar konusunda şirk koşan bir müşriktür maalesef bazı tayfeler Allah Azze ve Celle'yi geriyi gibi bileyemezler Allah Azze ve Celle'yi yarattığı her şeyle hulul etti birleşti yani vahdetil vücut ya da vahdetil şuhud dediğimiz birçok pis itikatlarıyla anarlar ki bu açıkça küfürdür kardeşlerim. Neye bakarsan Allah'ı gördüğünü iddia ederler ve daha çok da kadına benzetirler. Bu şirkten bazıları Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden batıl ilahların isimlerinden türetilmesi El-Lat isminin el Ilah kelimesinden, El-Uzza isminin de El-Aziz kelimesinden türetildiği gibi. Bazı aşırı giden rafizler ve bazı aşırı giden sofiler, dirilerin veya ölülerin nerede olurlarsa olsunlar ve hangi vakitte olursa olsun duaları işiteceklerine itikad ederler ve başları dara geldiğinde, bir sıkıntı olduğunda o kabirlere doğru dönerler, giderler, adaklar adarlar, namazlar kılarlar ve onlardan istekte bulunurlar. Bu da onların itikadlarındandır ki bu şirktir. Yine benzetme şirki ki yaratıcının sıfatlarını, yaratılmışların sıfatlarına benzetme. Mesela Allah'ın eli benim elim gibidir diyen haşa veya işitmesi benim işitmem gibidir diyen haşa ya da istivası benim istivam gibidir diyen haşa bunlar bütün bunlar şirktir. Allah subhanahu ve teala onun misli gibisi yoktur buyurmuştur şura 11'de. Yine şirklerden bir tanesi yine maalesef Günümüzde gayet e, basit ve doğal olmuş bu meselede. Gayb ilmini iddia etme veya Allah'tan başkasının da gaybı bildiğine inanma şirkidir. Mesela Ebced nedir bilir misiniz? Cifir, bu Risale-i Nur'larda çok geçer. İşte falan, falan tarihte ya da falan cümleden şu harf bu harf diyerek tarih düşerek şu günde şu olacak şöyle olacak böyle olacak diye güya gaybden haber vermiyorlar da Ebced yapıyorlar. Halbuki Ebced ya da Cifir aleyhissalatü vesselamın diliyle nedir biliyor musunuz? Kur'an ayetleri inmeye başladığında Yahudi alimleri geliyorlar. Bu Kur'an'daki Kurufu mukatta harfler var ya kardeşlerim bazı surelerin başında elif lam mim ra ha mim gibi Yahudiler bu kurufu mukatta harflere rakamlar veriyorlar tarih düşüyorlar acaba Muhammed'in ne kadar olacak dininin ömrü ne kadar olacak bir türlü hesaplayamıyorlar işin içinden çıkamıyorlar ve gidiyorlar Aleyhisselatü Vesselam gülüyor, tebessüm ediyor ve diyor ki, kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebced yapar, cifirle uğraşırsa İslam'dan nasibi yoktur diyor. Evet. Kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, ebcedle uğraşır, cifir yaparsa İslam'dan nasibi yoktur diyor. Yani direkt yarın şu olacak demiyorlar. Şeytani yollara gidiyorlar. Aynı Yahudilerin yaptığı teknikler. Evet kardeşlerim. Mahlukatın hakkında bilgisinin olmadığı ve kimsenin beş duyusu ile bilemedikleri her şey kayıp ilmidir. Bu beş duyu işitme, görme, koklama, dokunma ve tatmaktır cinlerden veya insanlardan gördüğü ya da duyduğu bir şeyi haber veren bir haberci işten kimse bunu işitme yoluyla bilmiştir. Ya bizzat ya da gören de duyan kimsenin sözünden işitmiştir. Diğer duyular da böyledir. Bazı işlerin sonucunu başlangıcındaki gözlemlerinden anlayan kimse veya sebeplerine bakarak sebep olan şeylerden haber veren kimse kayb ilmi iddia etmiş olmaz bakın Cibril hadisinde kıyamet ne zaman kopacak sorusuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne cevap veriyor soran sorulandan sorulan sorandan daha bilgili değil diyor yani o kaybımı o Rabbımın bilgisi dahilinde diyor Mesela hastalığın şifasını muayyen bir ilaçta olduğuna tıp ilmiyle ulaşan rüzgarın esintilerindeki gözlemlerinden astronomi ilmiyle bilgi edinen güneşin tutulma vaktini bilen ve benzeri tespitlerde bulunan kayıp ilmi iddia etmiş olmaz kardeşler. Allah Azze ve Celle deki ki göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse kaybı bilmez diyor. Nebil 65'te. Kaybı bilmek sadece Allah'a mahsustur diyor Yunus 20'de. Kaybın anahtarları ondadır. Onları ondan başka kimse bilemez diyor Enam 59'da. Evet kardeşlerim. Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'ı da şöyle buyurmuştur. De ki ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahibim. Eğer kaybı bilseydim elbette daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana hiçbir kötülük dokunmazdı diyor Araf 188'de. De ki size yanımda Allah'ın hazineleri olduğunu söylemiyorum. Kaybı bilmem diyor Enam 50'de. Evet kardeşlerim, her kim mahlukattan birisi kaybı bildiğini iddia ederse dinden çıkaran büyük şirke düşmüş olur. Çünkü bunda Allah Azze ve Celle'ye has sıfatlardan biri olan kayp ilmi sıfatında Allah Azze ve Celle'ye ortaklık iddiası vardır. Aleykümselam ve var, Rabbin Maalesef bugün bu günümüzde gayet basit bir olaymış gibi hem de yaşadığımız toplumda inandım diyen birçok çok yani bugün nurcular ya da sofiler az bir topluluk mu kardeşler az değil değil mi? bunu iddia ediyorlar ve hiç tereddüt etmeden doğru olarak kabul ediyorlar maalesef. Kayıp ilmi iddiasında şirkin örnekleri de şöyle kardeşlerim. Mesela nebilerin veya bazı evliya ile salihlerin kaybı bildiklerine inanmak. Bu itikat aşırı giden rafizi ve sofilerde mevcuttur. Bu yüzden ölmüş olan kabirlerinde kendilerinden uzakta bulunan nebiler ve salihlerden yardım isterler. Yanlarında bulunmayan bazı dirilere seslenerek dua ederler ve onların hepsinin kendilerinin durumlarından haberdar olduklarına ve sözlerini işittiklerine itikad ederler. Bunlar tamamen kişiyi dinden çıkaran birer şeytir, kardeşlerim. Allah hepimizin hidayetini artırsın. Allah doğruyu görmeyi ve doğruyla amel etmeyi hepimize nasip etsin. İkincisi ise kehanet. Bu da en büyük müşkülatlardan bir tanesi. Kahin ki bugün gene hep gündemde bir güya, e, kıyamet kahini diyorlar ya, hep insanlar inanıyor. Ki geçmişte zaten tüm firavunların bir kahini vardı. Hatta hatırlarsanız ben bir rüya gördüm işte şöyle şöyle. Kahhin nasıl yordu? Doğacak erkek çocuk senin saltanatını sallayacak deyince Firavun ne yaptı? Doğan tüm erkek çocuklarını katlettirdi. Kendi eliyle de Musa Aleyhisselam'ı sarayında besledi. Evet. Kahin kaybı bildiğini iddia eden kimsedir. Bunun benzeri veya ona yakını arraf veya remmal veya benzerleridir kendisine kaybolan bir şeyi kendisine haber verici olmadan bildiğini iddia eden veya meydana gelmesinden önce olayları bildiğini iddia eden kimse büyük şirkle şirk koşan birisidir ve İslam dairesinden çıkar. Bu ilmini ister taşlarla, ister ebjet hesabı yoluyla, ister yere çizgiler çizmek suretiyle ister avuç okumakla, ister fincana bakıp fal okumakla başka bir şekilde bildiğini iddia etmesi arasında hiçbir fark yoktur. Ebced hesabı maksadıyla harfleri öğrenmek caiz değildir. Bu dinen sakıncalıdır. Bunlar hepsi şirktir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tatayyur yapan Uğur saymak için kuş uçuran veya kendisine yaptıran, kahinlik yapan veya kendisine kahinlik yaptıran, sihir yapan veya sihir yaptıran bizden değildir. Kim bir kahine gider ve onun söylediklerini doğrularsa Muhammed Aleyhisselam'a indirileni inkar etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Diyor. Evet. Birçok yerde bu el falı, kahve falı ya da başka şeyler meşhur. Ama bir Müslüman eğer bunu yaparsa ve onun söylediğini de tasdiklerse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiştir. Yine şirklerden bir tanesi bazı avamın, sihirbazların veya kahinlerin kaybı bildiklerine inanmaları veya onların gelecekte olacak hadiseleri bildiklerini iddia etmelerini tasdik etmeleri kim böyle itikad eder veya onları tasdiklerse dinden çıkaran küfre ve şirke düşmüş olur kardeşlerim onları şu vakitte yağmur yağacak veya falan devlet şu vakitte zafer kazanacak yahut falan şöyle kazanacak falan şu şeyde ölecek şöyle zarar edecek ya da şöyle şöyle diye iddia ettiklerinde tasdik etme gibi ama önceden olmuş bir şeyi kahin o olaya şahit olan cinler vasıtasıyla bilir de haber verirse onun bunu bilmesi başkasının haber vermesi sebebiylendir nitekim bazı cahiller aldanarak Böyle kimselerin verdiği her haberi maalesef tasdiklerler. Onları gelecekte buku bulacak olayları bildiklerini iddia ettiklerinde tasdik etmek, bunları cinlerin, meleklerin sözlerinden işittikleri ve kahinin de cinlerden öğrenmesi yoluyla bilebileceklerini iddia etmek caiz değildir. Çünkü ve vesselam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste onların bir kelimeye yüz yalan katarak haber verdiklerini bildirmiştir. Dolayısıyla onları doğrulayan kimse Allah Resulü ve vesselamın yalan olduğunu belirttiği şeyi tasdiklemiş ve kayıp ilmi iddia edeni doğrulamış olur. Hadisin zahirinde onları tasdik edeni tekfir edene delil vardır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim gelecekten haber veren bir kahine veya arrafa, müneccime falcıya, medyuma giderse söylediklerini tasdik ederse Muhammed Aleyhisselam'a indirleni inkar etmiş olur diyor. Evet. Yine şirklerden birisi de müneccimlik, yıldız falı bu da günümüzde maalesef gayet basit bir olaymış gibi algılanan mesellerden maalesef bir tanesi. Gök cisimlerinin hareketlerinden yeryüzünde meydana gelecek olaylar hakkında istidlalde bulunma. Müneccim yıldızlara bakarak yeryüzünde bir topluluğun kazanacağını veya diğerinin ezimete uğrayacağını veya bazı toplulukların zarar edeceğini veya da diğer tarafın kazanacağını veya buna benzer meydana gelecek büyük olaylar iddia eder. Şüphe yok ki bu bir kaybı ilmi iddiasıdır. Ve kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bu da Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaktır kardeşlerim. Birçok hokkabaz ve deccaların yaptığı gibi her bir yıldızın o dönemde doğan çocuğa muayyen bir etkisi olduğunu iddia ederler ve derler ki falan şu burçta doğmuş mutlu olacak. Falan şu burçta doğmuş hayatı sıkıntı içinde olacak demek ve benzeri söylenen şeyler tamamen yalandır. Buna ancak cahil ve düşük akıllı insanlar tasdik ederler. Bu kayıp ilmi iddia etmek için Yıldızları vesile edinmektir. Kaybilme iddiası dinden çıkaran bir küfürdür kardeşler. Üçüncü kısımsa Allah'tan başka birinin ibadete layık olduğuna inanma veya ibadet türünden birinin başkasına yönlendirilmesi yani uluhiyette şirk. Allah şirkin her türünden bizi de neslimizi de kılsın kardeşlerim. Uluhiyet de şirk de üç çeşidi vardır. Birincisi Allah Subhanahu ve Taala'nın uluhiyette bir ortağı olduğuna inanmak maşa. Allah Subhanahu ve Taala ile beraber başkasının da ibadete layık olduğuna itikat eden veya ibadet türlerinden birini yönlendirmeyen Allah Azze ve Celle'den başkasının da hak sahibi olduğuna idda eden uluhiyette şirk koşmuştur. Çocuğunu veya kendisini Allah Azze ve Celle'den başkasına kulluğa nispet eden isimlerle isimlendiren de bu kısma dahildir. Mesela Abdurresul, Resul'un kulu, Abdul Hüseyin Hüseyin'in kulu gibi isimler de küfürdür ve değiştirilmesi gerekir. Bunlar da uluhiyette şirke girer. Çocuğunu veya kendisini mahluka kulluk anlamına gelen bu isimlerden biriyle isimlendiren kimse o mahlukun ibadete layık olduğuna itikad ederse Allah muhafaza Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur. Evet. İkinci tür ise özel ibadetlerden bir şeyi Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yönlendirme. Özel ibadetler kalbi, kavli, ameli ve mali türleriyle türleriyle Allah azze ve celle'nin hakkıdır. Bu da bu tür ibadetler başkasına yönlendirilme asla caiz değildir. Kim bunlardan bir şeyi Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirirse bu ruhiyette şirke düşmüş olur. Allah Azze ve Celle kitabında Rabb'ın kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir diyor İsrail 23'te Bu ayetin tefsirinde ibadetin ancak Allah'a yapılırsa caiz olacağı gelmiştir. Çünkü dinde ibadet olarak isimlendirilen her şeye ve müsemmasında yalnız Allah azze ve Celle'nin hak sahibi olduğu, her şeye müstahak olan yalnız Allah azze ve celledir. Bunlarda başkasının hakkı yoktur. Bunlarda Allah azze ve celleden başka birini ortak koşan ona şirk koşmuştur ve ismi küfür divanına yazılır. Allah bizi de neslimizi de korusun. İbadetlerden bir şeyi Allah'tan başkasına yönlendirmek suretiyle şirkin birçok şekli var arkadaşlar. Bakın bunlardan çok yaymadan iki meselede size açıklamak istiyorum. En çok düştüğümüz meselelerden bir tanesi. Birincisi istek duasında şirk. Kulun Rabb'inden arzu ettiği bir şeyi istemesi veya korktuğu bir şeyin defedilmesini isteyerek dua etmesidir. İstek duasına istiâne yardım isteme, istiâze korunma isteme, istikâse manevi yardım isteme ve isticare sığınma da dahildir. İstiaze, isticare ve istikaze birbirine yakın kelimeler olup dua ve talep türlerindendir. Duanın anlamı kulun Rabb'ı Sübhanuhu ve Teala'dan yardım istemesi ve yardımı yalnız ondan beklemesidir. Ona muhtaçlığını ilan etmesi, hareket ve kuvvet uzak olduğunu ortaya koymasıdır. Bu kulluğun görüntüsü ve beşeri zilletin hissedilmesidir. Bunda Allah subhanahu ve teala'ya cömertliğin izafe edilerek övülmesi anlamı vardır. Dua ibadet türlerinin en önemlisidir kardeşlerim. Tevhidin özüdür. Allah subhanahu ve teala'ya yönlendirilmesi gerekir. Kim olursa olsun başkasına dua edilmesi caiz değildir. Allah subhanahu ve teala Rabbiniz şöyle buyurmuştur bana dua edin ki size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten kibirlenenler zelil olarak cehenneme girerler diyor mümin 60'ta. Yine ayeti kerimede şüphe yok ki Mescitler Allah'a mahsustur. Bu itibarla oralarda Allah ile beraber başkasına dua etmeyin diyor Cin 18'de. Ali Selatü vesselam dua ibadetin ta kendisidir diyor. İbn Abbas vasiyetinde bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. Diyor. Allah'tan başkasına dua eden büyük şirke düşer kardeşlerim. Allah bizlere anlayış versin, güzellik versin, selamet versin. Bakın istek duasındaki şirke bazı örnekler verelim. Yaratılmıştan ancak yaratıcının gücünün yettiği bir şey istenir kardeşlerim. Bu yaratılmışın bir ölü ya da diri bir nebi ya da bir veli, bir melek veya başka bir şey olması fark etmez. Ondan hastasına şifa vermesini, düşmanlarına karşı kendisine yardım etmesini, bir sıkıntısını gidermesini, yağmur yağdırmasını veya da ona sığındırması ve bundan gayrı sadece Allah'ın gücünün yettiği şeyleri istemesi gibi. Bütün bunlar. Müslümanların icması ile dinden çıkaran büyük şirktir. Ne bir ölüden ne de bir diriden ölmez seni her zaman duyandan istemelisin. Yine zira bunlar Allah'tan başkasına dua etme, yardım isteme ve sığınmaktır. Müslümanların icması ile bütün bu ibadetlerin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz değildir ve şirktir. Çünkü ancak Allah Azze ve Celle'nin güç yetireceği bir şeye bu yaratılmışın güç yetireceğine itikad edilmiştir. Yine bu örneklerden bir tanesi yetiş ya pirim diyerek ya da türbenin başına gidip ölüye seslenerek dua etmek. Yine gayip olanlara seslenerek dua etmek ki bunlar şirktir ve küfürdür. Kim bir gaybe veya kabirden uzak olarak ölüye seslenip de onun sözlerini işittiğine veya durumundan haberdar olduğuna itikad ederse büyük şirkete düşer. Kendisine seslenilerek dua edenin bir nebi veya bir veli ya da salih bir kimse olması fark etmez kardeşlerim. Dua edilen bu kimseden yapılan talep Yalnız Allah'ın güç yetirilebileceği bir şey olması veya kendisi için Allah'a dua etmesini talep etmiş olması, onun katında kendisine şefaat etmesi istemesi de fark etmez. Çünkü ölüdür. Bunun bir benzeri de kabire gidip sahibinden Allah'a kendisi için dua etmesini istemektir ki bu haram bir ameldir. Bu bir bidattır. İlim ehlinden bir topluluk bu amelin büyük şirk olduğunu belirtmiştir. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı büyük bir zulümdür, şirktir ve dinden çıkarır. Zira Allah'tan başkasına dua edilmez kardeşlerim. Yine bunda mahlukun kaybı bildiğine işitmesinin seslerini kuşattığına itikad etmek vardır. Bu da şirktir. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'ye mahsus sıfatlardır. Bunların bir başkasında da bulunduğuna inanmak insanı dinden çıkarır. Yine duada kendisiyle Allah Azze ve Celle arasında vasıta edinmek ve Allah Azze ve Celle'nin ancak onun vasıtasıyla kendisinin duasını kabul edeceğine Hatta insanlarla Allah azze ve celle arasında duada vasıta bulunmasının zorunlu olduğuna itikad etmek ki bu da dinden çıkaran büyük bir şirktir ve şefaatçi edinmedir. Bu vasıtanın Adem oğullarından debiler veya salihlerden olmasıyla melekler veya cinlerden yahut başka bir şeyden olmasının arasında fark yoktur. Bunun benzeri haceti için Allah Azze ve Celle'nin bu vasıtanın duasına icabet edeceğine itikad ederek bu vaastaya dua etmektir. Veya bu vaastanın krallar yanında durumunu arz edecek makam sahibi bir kimse gibi Allah Azze ve Celle katında bir hakkı olduğuna inanmak da böyledir ki bütün bunlar dinden çıkaran birer şirktin Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz diyor. Evet. Vasıtalar, vasıtalar ve şefaatçiler edinme o dönemde Arapların şirkinin ilkiydi, aslıydı. Onlar putların, kavmin salihlerini temsil ettiklerini iddia eder ve onlardan şefaat talebiyle onlara yaklaşırlardı. Allah Azze ve Celle kitabında bilesiniz ki Halistin Allah'ındır. Ondan başkasını veli edinenler biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derler diyor ki var işte. evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler ikinci mesele ise ibadet duasında şirk ibadet duası Allah subhanahu ve teala'ya muhabbet, korku ümit, namaz oruç, kurban kesme Kur'an okuma Allah azze ve celle'yi zikretme ve benzerleri gibi kalbi, kavli ve fiili ibadet türleriyle ibadet etmektir. Bu türe talep edilen bu ibadetlerle Allah'a ibadet eden bir kimseye nispetle dua ismi verilmiştir. Zira bu ibadetleri sadece onun karşılığını umarak ve cezasından korkarak yapmaktır. Bunda istek ve talep sıgası olmasa da Okul Allah Azze ve Celle'ye konuşma diliyle değil, hal diliyle dua etmektir. Bu türde koşulan şirke misallere bakacak olursak, niyette, iradede ve kasıtta oluşan şirke, bu şirk büyük nifakla münafık olan kimseden meydana gelen şirktir. İslam'ı ortaya koymuştur fakat iç aleminde onu kabul etmemiş. Onda imanın aslı görülmemektedir. Allah Azze ve Celle onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerler diyor Bakara 14'te. Namaz gibi bazı ibadetlerde gösteriş yaparlar. Allah Azze ve Celle münafıklar hakkında namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da çok az zikrederler diyor Nisa 142'de. Onlar şirk ile nifakı bir araya getirmişlerdir. Bazı alimlerimiz bir Müslümandan sadır olduğu zaman bu şeki sırf riya ve ibadetle sadece dünyayı istemek olarak saymışlardır. Muhtemelen de bu da küçük şirke daha yakındır. Korkuda şirk, korku aslı bakımından dört kısma ayrılır. Birincisi Allah Azze ve Celle'den korkma. Buna gizli korku da denilir. Bu korku Allah Azze ve Celle için muhabbet, tazim ve zillete bağlıdır. Bu asıl olan bir korkudur ve ibadetin aslıdır. İkincisi tabi olan korkudur ki fıtratta işte düşmandan korka veya yırtıcı bir hayvandan benzerinden korkma gibi. Bu sebepleri bulunduğunda mübah olan bir korkudur ki Allah Azze ve Celle Nebisi Musa Aleyhisselam hakkında bunun üzerine Musa korku içinde başına gelebilecekleri gözetleyerek oradan çıkmıştı diyor kasas suresinde. Üçüncüsü şirk olan korku ki yüceltme, boyun eğme ve muhabbet ile birlikte bir mahluktan korkmadır. Bir puttan sanemden veya ölüden tazim ve muhabbetle birlikte korkmak da böyledir. Bir hastalık veya malına bir afet dokunması gibi istemediği bir şeyi onun dilemesi ve kudretiyle kendisine isabet ettirmesinden veya kendisine öfkelenmesinden, nimetlerini elinden zorla almasından korkarsa bu büyük şirktir. Zira korku ve yüceltme ibadetini Allah'tan başkasına yönlendirmiştir. Ve burada Allah Azze ve Celle'den başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanmak vardır. Hud Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken, bakın Hud suresinde bazı ilahlarımızın seni çarpmış olduklarını söylemekten başka bir şey demeyiz. Hud da demişti ki ben Allah'ı şahit tutarım ve siz de şahit olun ki ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım. Hem onu bırakıp da ortak koştuklarınızdan. Öyleyse hep birlikte tuzak kurun. Sonra da hiç bekletmeyin, diyor. Evet. Tamam bin Salebe Müslüman olarak kavmine geldiğinde onlara diyor ki Lat ve Uzza çirkin olsun. Onlar diyor ki sus ey Dımam. Baras hastalığına uğramaktan kork. Deli olmaktan kork, cüzdan olmaktan kork dediler. Bunun üzerine o da size yazıklar olsun. Onlar ne fayda ne zarar verebilirler demiştir. Allah Azze ve Celle oysa Allah'ın mescitlerini yalnız Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dostluğru kılan, zekatı veren, sadece Allah'tan korkan kimseler imar ederler. İşte onlar doğru yolda olmaları muhtemeldir diyor Tevbe 18'te. Bakın bu ayetin tefsirinde tazim, ibadet ve taat korkusu kastediliyor. Bir mahluktan ancak Allah Azze ve Celle'nin gücünün yettiği bir şey sebebiyle korkulur. Korkma, bu da şirk olan bir korkudur. Bir mahlukun kendi dilemesi ve kudretiyle kendisine hastalık dokundurmasından korkmak gibi. Evet, demek ki bir korkuda tazim varsa, Allah'tan gayrısından bir korku varsa, uluhiyette şirk vardır. Eğer tazim olmaksızın korku varsa, bu da rububiyette şirktir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, eğer müminseniz benden Benden korkun diyor. Bir vacibin terkine veya bir haramı işlemeye götüren korku ki bu haram olan bir korkudur. Hayatta olan bir kimsenin malına veya bedenine zarar vermesinden korkan kimse de olduğu gibidir. Bu korku hakiki olmayıp kuruntu kaynaklı bir korkudur. Bu az bir fiil karşısında korkudur. Bununla beraber vacibin terki veya haram işlemek caiz değildir. Bu iyiliği emretmeyi ve kötülüğü yasaklamayı isyankarların dil uzatmasından ya da küçük bir eziyetten korkarak terk eden veya zalimden korkarak karamları işleyen imanları zayıf birçok kimsenin durumudur. Bu korku hakikati olmayan kuruntu kaynaklı korkudur. Hakiki fakat az bir korku olsa da bu sebeplen vacibi terk etmek ya da haramı işlemek caiz olmaz kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında işte o şeytan ancak dostlarını korkutur eğer gerçekten mümin kimseler iseniz onlardan korkmayıp benden korkun diyor Alimran 175'te Allah Resulü ve selam insanların korkusu Sizden birini gördüğü veya bildiği bir hakkı söylemekten al diyor. Evet, bugün de saatimiz maalesef doldu. Haftaya inşallah sevgine şirklen devam edelim. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhanke Allahümme ve bihamdike. Eşşadellâ ilâhe inda anta istafruke ve tublî. Ve Hepinize selamun aleyküm ve rahmatullahi